Sayın dinleyiciler, burası Tegere'de, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hacı Bektaş veri. Sahibi Enver Öğren, Genel Yelen Yönetmeni Rahim Er, Senaryo Mahmut Çetin. Sorunlu Yönetmen Udağık Karadayı. Seslendirme Yönetmeni Aykut Kürmeri. Yönetmen Yardımcıları Niyazi Hancı, Umut İsmailoğlu. Teknik Yapım Zeynep Demiretler. Nerede tanmıştık İsmail. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyordunuz. Ve dahi hadis varit olmuştur ki... resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... Allahu Teala Adem'i altmış türlü topraktan yarattı. Eğer bir topraktan yaratsaydı... ...bütün insanlar aynı suret ve vasıf üzere olurlar... Birini diğerinden ayırt etmek... ...mümkün olmazdı. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Sen niye çıkmazsın İsmail? Ee, şey efendim... Buyurun. Kardeşlerimiz... ...der ki... Efendim... Bu güzel sohbetler yazılsa derler. Pekala. Ancak sıkılma. İlim öğrenmede sıkılma olmaz. İlfanlar doğru der. Derslerimiz kitap olmalı. Ama bunu şimdilik zamana bırakalım. Bu kitap şimdilik kafamızda yorulsun bakalım. Bu dahi benim dersim olsun. Çünkü aklım hep... Hizmet'le meşgul İsmail. Hizmet hala Osmanlı'nın eline geçmedi. Geçer inşallah. Kuşatmaya uzayıp gider. Gidebilirsin evladım. Allah ısmarladık. Selametle. ...ovaya ne güzel yakışmış. İnci gibi mescid... ...kalem gibi minare... ...kubbe kubbe medrese... ...mübarek Anadolu toprağında... ...silinmez İslam nüfü. Elhamdülillah. Çardağın dilindeki şu gence sorayım. Selamünaleyküm. aleyküm <gülüyor> Aleyküm selam. <gülüyor> Kusura kalma dalmışsın. Rahatsız ettim. Kayseri'den gelirim. Hacı Bektaşi Veli'yi ararım. Dergahı burasıdır dediler. Doğru demişler. Lakin önce şöyle buyursanız. Çok yorgunsunuz. Acelem var oturamam. Kim arar diyelim? Kayseri'den Bostancı dersiniz. <gülüyor> Kayseri'den Bostancı deyince tanır mı? <gülüyor> Tanımaz olur mu? ...Hacı Bektaş Hazretleri ve nur yüzlü bir zatla postanıma geldiler. Kayseri'ye? Evet. 7-8 gün oldu. Allah Allah. Hocam bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadı. Şeyhimizi göremeyecek miyim dervişim? <gülüyor> ne demek? İnşallah görüşeceksiniz. Biz bu büyüklerle ahali arasına giren Karaçalı değiliz. <gülüyor> Ama affedersiniz... ...şu Kayseri ziyareti merakı mı celbetti... Bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadılar da. Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun Selamün Selamünaleyküm, kolay gelsin bostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım iki kamil insan... olgunlaştı mı? <gülüyor> Yeni ektim. Nasıl olgunlaşsın? <gülüyor> Olgunlaşıp olgunlaşmamak kavuna mı bağlı Bostancıbaşı? Efendim? Rabbim dilerse imkansızlar mümkün olur. Şu tarlayı bir dolaş hele. dolaşmaya başlamıştım ki az sonra üç koca kavunu ayak dibinde buldum. Mis gibi kokuyorlardı. Kopardım geldim yanlarına. Şaşkınlığım çok büyüktü. Hemen ellerine sarıldım. Öptürmediler. Sadece misafaha ettiler. Kavunları keseyim mi dedim. Sen bilirsin dediler. Birini kestim. Ettiğim gün yetişen kavunu Hacı Bektaş-ı Veli ve diğer... ...nur yüzlü zatla oturduk... ...bir güzel yedik. <gülüyor> Afiyet olsun. Sonra dua ettiler. Size kim derler dedim. Bana Hacı Bektaş-ı Veli derler. Bu zat ise... ...Hızır Aleyhisselam'dur dedi. Hızır Aleyhisselam. Allah Allah. Sonra ne oldu? Hacı Bektaş-ı Veli'ye sırtını sıvazladı. Dualar etti... Sonra veda edip çıktılar. Bir haftadır içim içime sığmaz oldu. Anlaşıldı. Yüreğine kor ateşler düşmüştü. ...Kayseri'den bir ziyaretçimiz var. Vay din şelebi bu kadar teznik geldi. Hoş gelmiş. Lütfen otur İsmail. Şimdi makalat kitabını yazman vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd... ...yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a... O'nun ehli ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allah-u Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir adem oğlu için 390 melek iftiharlandırmıştır. Ey insan kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler... Nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler. İsmail, İzmit'in fethi çok uzadı. Halbuki İzmit, Anadolu'nun Bizans'a açılan kapısıdır. Fethedilir inşallah. İzmit'in fethini görmek bize nasip olur mu ki? İnşallah. İzmit'in sukutu, küfrün doğudaki uç noktası şarki romanında sonu demektir. Bu sebeple hizmet mühim. Çıkabilirsin İsmail. Makalelerini telif etmeye başladılar. Sohbetleri kitaplaşıyor. Yazılar ikmal olunca makalat ismini alacak. Senin için ne dediler ki Memnun oldular. Şeyhimiz bu sıra hep İzmit'i düşünüyor. Ya huzura kabul edilmedi mi? Bu huzura kabul edilmemek değil ki. Kabulün vakti gelmemiş Gel. Şöyle oturalım. Şöyle oturalım. Hayırım. Hacı Bektaş Şeyh'imiz hacca nasıl gitti? Aslında hacca gitmediler. Aa. Yani aslında gitmiştir de gitmemiştir. <gülüyor> ne demek gitmiştir de gitmemiştir? Hacı Bektaş Şeyh'imizin hocası Lokman-ı Perende Hazretleri hacca gitmiş. Biliyorsun Lokman-ı Perende Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebelerindendir. Bildim. Devam et. Lokman-ı Perende Hazretleri... Arafat'ta talebelerine yarenler bugün arefe günüdür. Şimdi bizim evde yemekler pişirilir demiş. Bu söz yüce Allah'ın kudretiyle henüz bir küçük çocuk olan Bektaş'a malum olmuş. Gerçekten de hocasının evinde arefe günü yemekler pişiyormuş. Bektaş'ı Veli hemen bir kap yemeği aldığı gibi bir anda Nişabur'dan Mekke'ye hocasına götürmüş. Nişabur'dan Mekke'ye ha? Hocamız aslen Nişaburludur. Oradan göç edip Anadolu'ya gelmiştir. Ona hacı lakabını bu hadiseden sonra Lokman-ı Perende Hazretleri vermiştir. Hocamız İzmit'le meşguller demiştir. Evet. Bizans dayandıkça dayanıyor. İzmit'in düşmemesi onları ziyadesiyle üzmekte. İslam'ın selameti için Bizans'ın tarihten çekilmesi lazımdır. Ama hocamızın duası Orhan Bey üzerinedir. Öyleyse Orhan Bey elgesi muvaffak olur. Allah muvaffak et. Altyazı geldin Alaaddin'e. Hoş bulduk Orhan Bey'im. Bir haberim var. Hayırdır inşallah. Akça koca Bey'imiz. Sizler aramız. Yeah. İnna lillah ve inna ileyhi raci. Bu dünyada akça bir nam bırakarak göçenlere bir koca daha ilave olmuştuk Eskiler bir bir gidiyor. Onlar tecrübeleriyle göçüyorlar. İzmit kayısını almakla vazifeydi. Atçak Hoca Beyimiz bir de vasiyet bırakmış. İşte ne der baba dostumuz? İzmit için az meşakkat çekmedik. Ama belakin onu İslamın mülkü yapmak bize nasip olmadı. Orhanıma cümle hatlarım helal Şu var ki İzmit alınmazsa. ...kabrinde rahat olamam. Beydirillah alınacaktır... ...inşallah... Gördün İsmail? Hadi biraz daha yazmaya devam edelim. Hazır mısın? Hazırım efendim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki... Ben cömert... ...günahları örtücü... ...nimetler bağışlayıcı... ...yardım edici... ...ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür... ...fakat yüzüne çarpmam... ...ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile... ...affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen... ...beni seven... ...ömrünü bana hizmetle geçiren... ...bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince... ...ben de onu ister... ...sever... ...ora lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Efendim, özür dilerim. Bir de namazdan bahsetmiştiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Mümin, günde beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak... ...imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin, kus abdesti almak, helal rızık kazanmak, ve faizi haram bilmekle mükemmeldir. Mümin, şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin, temiz giyinir ve temiz yer. Mümin, Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin, Ehl-i sünnet ve cemaat ehlinden olur. ki bu kadar kâfi. Baidin şöyle bir Ahi Evran hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerin duası da Orhan Bey'imizle olur. O zaman İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim. Peki efendim. Müslüman olsun Bostancı Baba. Huzura mı kabul ediliyorum? Hayır ama güzel şeyler oluyor. Öyleyse? Bahaddin Çelebi Ahî Evran Hazretlerine gitsin... ...ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerinin de duası Orhan Bey'imizle olursa İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin buyurdular. Sen geldin kitap yazmaya başladılar. Şimdi de Ahi'ye evlana gönderiliyorsun. Tebrik ederim. Bunlarım benimle alakası yok. Ben bir çiftçiyim o kadar. Neyin ne kadar olduğunu bu büyükler bilir. ...açındaki Orhan Bey mi? Evet. Yemek dağıtmak hmm. ve sultan olmak. Anlamakta zorluk çekiyorum. Doğru. Bizim gibi eski dinamların anlaması zor. Ama her şey ortada işte. Kral yemek dağıtıyor. Orhan Bey kral değil Bahadır. Sultan. Rüyada gideyim. Uçuyorum sanki. Şükürler olsun İslamiyet'le şereflendir. Ya... Hmm. ...daha birkaç gün önce Akçalı basmaya giden Bizans ordusundaydık. Ee, unuttun mu geldiğimiz gün öğrendiğimiz cümleyi? Hı <gülüyor> hatırladım. Hidayet bir nur. Allah dilediğine verir. Allah dilemiş ve bize hidayet yürüt etmiş ki... ...sen avadisken İslam, ben de Nikosken bahadır oldum. Bu yüzden artık dilimizi yeni isimlerimize alıştıralım. Doğru. Hem dilimizi alıştıralım hem de isimlerimizin hakkını verelim. Elahattin Bey, Orhan Bey'e bir şeyler anlatıyor. Hı hı. Orhan Bey biraz düşünceli galiba. Sultanım, şu iki gence bilir misin? Bilirim. Şu sarışın olan İslam. Yaman bir akıncıdır, öbürü de Bahadır. Sündürnün, ne çabuk öğrendin. Öğrendim çünkü Atçalı'ya Bizans baskınına haber veren bunlar. Ah İzmit. İzmit bir düşse... ...İzmit'i Bizans'tan bir koparabilirsek. Başka bir meselemiz daha var. Nedir o? Hristiyanlıktan ihtida ederek hidayete gelen birçok genç var. Bunlar... Düşündüm tasalarla. Bir tevayı bütün her şeyiyle düşünmeyene bey mi denir? Madem ki bu sıfat... ...Allahü Zülceyay tarafından bize layık görülmüştür... ...hakkını vermemek büyük vebadır. Ne düşündün sultanım? Hmm. Fikrim oldur ki bu yeniçerilerden bir ocak tesis edile... ...ve dahi Hacı behtaş Veli Hazretlerinden... ...dua ve himmet istene. Allah Allah... Celül-ü Mu'in-i Settar, Haluk'un leyli ve Ben-Nehâd, la birdir Allah anın birliğine. Resul ü Enbiya, Peygamberimiz Cenabı Ahmed'i ahmet -i mahmud -i Muhammed Mustafa, Ali Evladı Evlâd-ı Resûl-ü ı bir cümle alemi İslam'ın tıhhatü selametine, devletimizin beka temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim, huuu. Haydi, ya Allah. ...yol yabanlı pazarının güzergahı değil. Ama... ...kervan başı Bahattin Çelebi değil mi? Evet tak kendisi. Hemen koşup hocama haber vereyim. Efendim... Bahaddin Çelebi bir kervanla geliyor. Öyleyse karşılayalım. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam. Hoş gelmişsin Bahaydin Çelebi. Hoş bulduk efendim. Neler yaptın Bahaydin Çelebi? Emriniz üzere Ahi Evran Hazretlerine gittim. Selamınızı söyledim. İşte geldim dedim. Güzel. Hazret sevindi de vaktidir dedi. Ömür verdi Orhan Bey için bir Ahi kuşağı hazırlandı. Kervan da buna refakat etmektedir. Alim ve evliyadan sonra artık esnafta Orhan Bey'imizi desteklemektedir. Şimdi yine kervanla beraber bu kuşağı Bursa'ya götüreceksiniz. Evvela Alaaddin Bey'i göreceksiniz. Başüstüne efendim. İzmit bizimdir. Şevkleri kırılmasın. Henüz vakti gelmemiştir. İmtihandadırlar. Herkes imdanında. Büyük düşünsünler. Kızıl elma Avrupa'dır. Selam ederiz. Hacı Bektaş biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır demek dedin ...şu asla uğraşmayın. Hafif Kervan geliyor. Kervan mı? Evet. Evet. Kervan başı da bir derviş galiba. Aa. Bak. Alaaddin Bey'imiz karşılıyor evet. Kervan'a. Demek ki hatırlı insanlar. Orhan Bey'imizin konağına gidiyorlar. Bektaş Hazretleri'nin biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır? Sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet. Dua isteyelim. Allah adamları, rasih alimler, peygamber var. Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gidelim. Hayır duasını alalım. Bahadır! Bu tarafa Aha, İslam sen misin? Atını bu tarafa sür. Bak yanımda bostancı baba var. Öyle mi hemen geliyorum. ...selamün aleyküm. Ve aleyküm selam oğul. Allah Orhan başımızdan düştü Akıllı, alçak gönüllü bir büyük insan... ...fırat ve intikal kabiliyeti çok yüksek. Hacı Bektaş velini, imazını hemen anladı. Adil ve güzel bir idaresi var. Bu adaletli idaresi yüzünden... ...bizim gibi birçok Hristiyan... ...kendi arzusuyla Müslüman oldu. Daha niceleri de olur. İnşallah... Ah, ah, niye hüzünlendin Bahadır? Şu yüzün bağını görünce babamı hatırladım. Babamın bir bağı var. Ne oldu? Bir gün Bizans askerleri geldiler. Gelen taktirdara vergi vermeyi reddetmişsin. Kim? Ben O Hayır. Yalan. Otanmaza bak. Bir de inkar ediyor. <Gülüyor> ah! Yapmayın. Vurmayın. Ah! Yalvarırım vurmayın. Bize yalvaracağına vergini verseydin. Ah! Acıyım ne olur. Ne vergi vermeyi reddettin? Sen Haşmetli Bizans İmparatoru'nun... ...emirlerine karşı gelen bir suçlusun. <gülüyor> ben delgi vermem demedim ki. Ya affedersin <gülüyor> öyleyse aziz çözüm. Ah vurmayın. Ne olur vurmayın Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız Biz ne yaparız Biz aç mı kalalım dedim Yalancık söylüyor Hepini çok <gülüyor> tuttunuz İnsan hakkı için inanın doğru söylüyorum Bunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın <gülüyor> Yavrum Çocuk yanım ağabeyim Ben suçluğum Bu cezayı hak etmedim Yapmayın Yavrum Yavrum ...babamı zalim bir şekilde öldürdüler. Zalimin iktidarı... ...uzun olmaz. İsmail... ...kitabı yazmaya... ...devam ederim kardeşim. Öfkenin vücuttaki yeri... ...başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince... Akıl baştan çıkar. Tama, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tama kaplayınca, haya yüzden kaybolup gider. Haset, bir yeri ise göğsün içidir. Orası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca, ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil, hata üstüne hatadır. Yolunuz var mı Bostancı Baba? <gülüyor> ne <No>, Yorulmuş gibisin. <gülüyor> Hayır. Sadece merak ettim. Hizmette yorulmak olmaz. Güzel söz. Hizmette yorulmak olmaz. <gülüyor> ne güzel söyledin. Aferin sana. İslam Bey hep güzel sözler eder. Güzel sözü söyleten... ...ihlas güzelliğidir. Siz hep güzel konuşuyorsunuz. Biz eline bağlı olman... ...çirkin iştahdır olur mu? <gülüyor> ...karlı yüce dağlardan akan sulak tertemizdir. <gülüyor> vay vay vay. Siz şu baya ilerletmişsiniz. <gülüyor> ne görüyorsun İslam? Aa, galiba dergahı. Evet, evet. Dergah görünüyor. Geldik sayılır. Ama hazırlanır gibi her tarafa kilimler, ...keçeler serilmiş. Ya kazanlar da kaynıyor. <gülüyor> e, yine Boğaz derdin, ha? <gülüyor> Yok canım, mesela dedik. Bak bak, Orhan Bey'i karşılıyorlar. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Efendi Hazretleri içeride sizi beklerler. Pekala. Hadi ağabey. Hoş geldiniz. Hayır. Sultan kısmı el etmez. Şöyle buyurun. Sizi buraya kadar gördük. Ama ne ilersin ki devletin temelleri atılır. ...temelinde dualı atılması lazım Bahattin Celebim, hocamız sizi bekliyor. Hemen geliyor. Hadi, çabuk. Din çelebi. Siz de şöyle buyurun. Şimdi bol bol görüşüp konuşak ileriz. Mühim bir hizmet dururken lafla vakit geçiremezdik. Mürit hizmetiyle sohbeti hak etmeli. Misafirlerimize serin ayran çıkarılsa... Beyim maksadınız kuru kalka ve cihangirlik olmamalı maksadınız tek olmalı Allah rızası Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihana fethetseniz ne kıymeti var ki Bizim de ordumuzun da maksadı sadece Allah'ın rızasıdır Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, Kızıl Elma Avrupa. Üç gündür buradayız. Huzurlu bir yer. Her tarafa Hacı bektaş Veli Hazretlerinin ruhaniyeti silmiş. Bir ohasını alabilsek, kendisini bir görebilsek, İnşallah görürsün. Ah. Şu ayakça Orhan Bey'le beraber çıkan yaşlı zat Hacı bektaş Veli değil mi? Ey İslam askeri. Tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız, Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak Fethedilmeli Cenab-ı Hak Niyetlerinizi güzel Kılıcınızı keskin Ocağınızı daim eylesin Amin Yolunuz açık olsun İzmit Kalesi'ne gönderdiğimiz haberci geldi. Geldi mi? Ne diyor? Ee, İzmit tekfuresi Balakonya... ...Hashmetlu Bizans kralı akrabandır. İndadıma yetişir demiş. Andronikos kendi derdine düşmüş. İzmit Kalesi'nde düşünecek hali mi var? Komutanlarımızdan Kara Ali... ...bir bölük Yeniçeri ile Koyunhisar Kalesi'ne gönderildi. Balakonya'nın kardeşi Klayon da gelemez. Ama bunlardan daha mühim bir şey var. Merak ettim. Biz bir büyüğün duasını aldık. Biz aldık, askerimiz aldı, istikbalimiz aldı. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin dua ve himmeti bizimledir. Bu sebeple İzmit kalasında Osmanlı bayrağının dalgalanacağı günler Irak olmasa gerek. Akçakoca'nın ruhu şad olacak inşallah. İnşallah Din şerefe. Buyurun efendim. İzmiti düşünüyorum. Yeniçeri İzmit Galasına çevirmiş olmalı. Mümkündür efendim. Orhan Bey akıllı insan. Hem haberimizi anladı, hem de kalkıp buraya kadar geldi. Biz beyiz, devlet umuru görürüz, meşgulüz. Kendisi gersinde diyebilirdi. Büyüklenmedi. İnşallah bu topraklarda devlet idare edecek sonraki devlet erkanı da büyüklenmez. İnşallah. Şu var ki kendilerine nakıs yarım rehberler seçerlerse kamil olamazlar. Nakıstan kamil gelmez. İnsanın başına devlet kuşu ömründe birkaç kere konar. Bu anları iyi yakalamak lazımdır. Sen söz dinledin. ben daha şeyhimle görüşmedim bile demedin doğru Bursan'ın yolunu tuttun. Hizmetin büyük oldu. Bu senin nasipindir. Lakin buradakilerin de hakkını yemeyelim. Biz senelerden beri bu kapıya hizmet ederiz. Meçhul biri aniden çıka geldi. Ona iltifat edilir demediler. Allah cümlenizden razı olsun. Söz dinleyen ve fitne çıkarmaktan korkan Allah'ın sevgili kullarıdır. Cenab-ı Hak şaşırtmasın. Amin. Amin. Şimdi beni dinleyinize. Artık memleketinize gideceksiniz. Çiftle çubukla, ticaret ve sanatla uğraşmak Allah yolunda olmayan mani değildir. Dünyadan eli eteği çekmek, başkasına yük olarak yaşamak değil, haramları terk etmektir. Burada duyup öğrendiklerinizi memleketinizin insanlarına da öğretirsiniz. Tabi talep edenlere. Peki efendim. Allah iki cihanda aziz eylesin. Haber geldi efendim. Haberler gelir İsmail. Otur bakalım şöyle. İzmit. İzmit artık bizim. Her şey Allah'ın İsmail? Yani İzmit... İzmit de, Bizans'ta, Bizans da, bahane. Allah-u Teala bir kısım kullarını... ...bir kısım kulları eliyle... ...hidayete kavuşturuyor. Yol kesici sadece... ...dağdaki eşkıya değildir. İnsanların... ...hidayet ve saadetinin... ...önünü kesmemeli. Estağfurullah. İtikadı bozuk olmak... ...en büyük nasipsizliktir. Aman yarabbim. Şöyle inanmak lazımdır. Allah... Ezeli ve ebedidir. Yani başlangıç ve sonu yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Madde ve cisim değildir. İnsanlara peygamberler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla emir ve yasakları bildirmiştir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bu şanlı peygamberin dört büyük halifesi vardır. Bunları hilafet sıralarına göre sevmek şarttır. eshab kiramın hepsini de çok sevmek ve aralarında cereyan eden meselelere karışmamak lazımdır. Peygamberimizin arkadaşları olan esabı kiram gökteki yıldızlar gibi yol göstericidir kim hangisine tutunursa kurtulur Eşhedü en Muhammedün olur. Bir başka problemde bulunursa dibiyle boş.